Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu vesselam ala ve ba'd. Ad-ders samina ashara. 18. ders. Hamid ile aile fertleri arasında geçen bir diyalog. Hamid baba Hamidun li zawjatihi hanımına hitaben: eyne ne turayidine em tezbe entezhebi ba'de salatil asri. <gülüyor> İkinci namazından sonra nereye gitmek istiyorsun? Amine uridu en ezura cariyetenelli cariyetenelleti zaretni emsi. Dün beni ziyaret eden komşumuzu ziyaret etmek istiyorum. Uridu istiyorum en ezura ziyaret etmek. Cariyetena cariyetun جارون cariyetun müennes olun ifadesidir bu bayan komşumuz caretena. elleti hangi bayan komşumuz sıfat geldi zâretni emsi dün beni ziyaret eden bayan komşumuzu ziyaret etmek istiyorum hamid e yümkünü ki en terci'i salatini mağribi akşam namazından önce dönmen mümkün mü? Yümkünü <gülüyor> Allahu Allah dilerse mümkün. Ercu entağsili gamisiyel gamisiyel ebi da bade rucu iki min indil jarati. Komşunun yanından dönüşünden sonra beyaz gömleğimi yıkamanı rica ediyorum. Ercu <gülüyor> entağsili müennes olduğu için tağısiliğine ennen dolayı nasp oldu. Alamet neydi? Ref alameti. Ref alameti düştü. En tağısiliği oldu. Gami si idi bunun aslı. Ona bir sıfat geldi. Eliflamlı bir sıfat. Gami siel eb yada dedik. Evet. Devam edelim. Se ağısiluhu ve ekbihi inşaallahu inşaallah inşaallah onu yıkarım ve onu tülerim. Kevâ-i ekbî, ekbî biliyorsunuz ütülemek. Ey ne turîdûne en tezhebû en tezhebûl âne ya ebnâ Ey oğullarım şimdi nereye gitmek istiyorsunuz? Tezhebûne idi. Başına Nasb-i Edat-ı En geldiği için ref alameti olan nun düştü en oldu. Ref alametleri nasb hallerinde ve cezm hallerinde düşer demiştik. İşte nasb edatı geldi, düştü ref alameti olanlar. Muzari fiilin teferruatını konuşurken bahsetmiştik bunlardan. El ebna nezhebul ane ilel mescidi. Şimdi mescide gidiyorum, gidiyoruz. Ve ba'de salati nuridu en nezhebe ile's suqi li neşteriye aqlamen. Ve defatira ve mesatira Namazdan Sonra Kalemler ve defterler ve cetveller Satın almak için Çarşıya gitmeyi istiyoruz Anlaşıldı herhalde evet. <gülüyor> Ey nezümela okum Okul arkadaşlarınız nerede Diye sordu Hamid Ma caul yevme ziyaretikum. Ke adetihim külle usbu'in Her hafta adetleri, alışkanlıkları olduğu gibi sizi ziyaret için bugün gelmediler. Ma -u. Fiilden sonra cem faili zikredilmediği için fiil cem sigara geldi. Ma -u diye. Ona dikkat. Bugün sizi ziyaret için her hafta adetleri olduğu gibi, adetleri gibi sizler için gelmediler. Onu merak etmiş ki arkadaşlarınız bugün nerede? diyor. Eradu en yezhebul en yeme yevme mut muthafi. Bugün müzeye gitmeyi istediler. İstiyorlar daha doğrusu. Eradu. Erade yuridu. Eradu istediler. Burada mazisi geldi. Şimdi de muzarisi geliyordu. Erade bunun cae gibi veya katebe gibi mazisidir. Bugün muthafise müze manasına gelir. Bugün müzeye gitmeyi istediler. Hamid: "Ya benati ey kızlarım, ene el ane azhabu ilal iadeti Selma." Bugün ben Selma'ya hasta ziyaret için hastaneye gitmek e, gidiyorum. İstiyorum yok. Gidiyorum. bu Bugün Selma'ya hasta ziyaret için hastaneye gidiyorum. Iyadetün hasta ziyaret demektir. Normal ziyaretin dışında sadece hasta ziyaret için kullanılır. Iyadetün kelimesi. Ondan dolayı Selma'ya hasta ziyaret için diye tercüme ettik orayı. Devam edelim. Eturid ne? En tez benimle beraber gelmek istiyor musunuz? Turidne nefin anladık. En tez hep neden sonra herhangi bir kısaltılma yapmamış? Neden? Şey, e, cemi, e, için. Cem Mennes kaybolmuş. Cem Mennes? Muhataba. Evet. En tez hep ne? Oda en On herhangi bir eksiltme, kısaltma veya hareket etkisi yapmadı. Çünkü tezhebne fiilinde te muzarat harfi zehebe fiil nun da faildir. Dolayısıyla orada bir kısaltma veya ne diye fethale bittiği için hareket etkisi olmaz. O düşmüş. Düşmez, evet. Oradaki nun ref alameti değil. Ref alameti olsaydı düşecekti. Fail. Fail, evet. fail değil ya. olur. cem alamet. alameti. Failur <gülüyor> gizli. TD var. Evet. Albenat naam. Evet. Yani soruyu tekrar edelim. Benimle beraber gelmek istiyor musunuz? Demişti. Kızlar cevap verdi. Naam. Evet. Ma turidne en te'hudne lehâ ona ne götürmek, ne almak, ne götürmek istiyorsunuz? Nuraydu en ne'xuza min ana betel halva hadihi. Ona bu tatlı kutusunu bizimle beraber götürmek istiyoruz. Ulbetun kutu demek. Kutu. Halva ulbetul halva tatlı kutusu. Bir kutu tatlı da diyebilir miyiz? Bu tatlı kutusu diye gelmiş. Doğru Ulbetül halva. Tatlı kutusu. Hazih ile de ona işaret etmiş. Bu tatlı kutusu. Yani belli bir hazırlanmışlar demek Veya Evde mevcut. Nefri onu götürecekler. Marife gelmiş. Nekre olur mu? Ulbetül Ol halva. Halvanın başında el var. bu şey ütlete ediyor. İyi de ulbe halvaya muzaf değil mi? Muzaf. Muzaf. Muzaf. Muzaf. Muzafın leh. Tertibinde muzafın neyin muzaf haline bakardık. Muzafın Nekre ise nekire ise Komple tertip ne kiredir? <gülüyor> Marife ise tertip komple marifedir. O zaman bir kutu tatlı diyemeyeceğiz. Bu tatlı kutusunu bizimle beraber götürmek istiyoruz. Dedik. İnne selma devam ediyorlar konuşmaya. İnne selma tuhibbu hadihil halva kethiren Şu, Şüphesiz ki kuş, kuş, kuşkusuz ki selma bu tatlıyı çok sever. Eturid ne en tekhuz ne şey en ahkara diğer başka bir şey götürmek istiyor musunuz? Nuriydu en nekhuze hadihi il ve hadihi kitabe ve hadihi il Tıpkı kadınlar işte değişmiyor. Kadınlara bir şey demeye gör arkası gelir. Şimdi hastane dayatına ne götürüyorlar bak bu dergiyi ve bu kitabı ve bu elbiseleri götürmek istiyoruz. Oraya <gülüyor> er melahise, <elbiseler> mi? melahise, <gülüyor> milbersun, melahise çoğulu, elbiseler. Ercu ella ha. Bu eşyaların, bu şeylerin hepsini götürmemenizi rica ediyorum. Fâin de al la yismahu. Bir duşulü eşya Şüphesiz ki, kuşkusuz ki hastane çokça şeyin girişine müsaade etmez, izin vermez. Burada cümlenin başında bir şey var. Ona dikkat çekelim Ercu ellah dedik. Bunun aslı endlahdır. Endlahdır. Nun lamun içine edilmiş. Ellah diye şeddeli yazılmış. Okunduğu gibi yazılmış yani müsver en la yani en ne idi en la ne Eşhedü en la mı diyeceğiz bu da mesela en. Nam? Eşhedü en la. Eşhedü en la aslında. Burada la mı diyeceğiz? En la da demiyor ama eşhedü en la. Eşhedü en la Ben evlidir ha. Allahu alem. Mana aynıdır çünkü. Burada ne oldu? Ta'khuzne'nin olumsuzunu kullandık. Yani götürmenizi değil de götürmemenizi demek için el en la idi el la dedik. Anlaşıldı mı burası? En tekhudne değil de en la tekhudne yani. Albi biz buna haydi diye mi görmüştük? Neyi? Hayır. Hel heyya, hmm. heyya öyle hmm. veya hmm. hmm. hayya. Yanlış atlayın. Demek ki <gülüyor> el la en lanın dilde söylendiği şekilde yazılmış haldir. Dolayısıyla götürmemenizi rica ediyorum bu şeylerin hepsini. Neden? Çünkü hastane çokça şeyin girişine izin vermez. Devam ediyorum cümlemize. Hatice tü ve tü ve ümmü kulsûmin Hatice, Ayşe ve ümmü kulsûm nerede? Ey yuridne en yezhebne ve ana bizimle beraber gelmek istiyorlar mı? İhtelbenati kızlardan birisi La edri eynehunne Onların nerede olduğunu bilmiyorum. Ezunnu ennehunne Ma raca'ne Minel medreseti Onların okuldan dönmediğini zannediyorum. Hamid heyya bina Ya benatu ey kızlarım Haydi Abi, çabuk gidiyoruz. Heyya bina hey ya haydi. haydi bizimle beraber. Bu heyya İsim, fiil, emirdir. Haydi, çabuk, acele edin manasına hayyâ, Bir de hayya var. Hayya hep alaynen kullanılır. Hayya alessalâ. Hayyadan sonra ala gelir. Heyya yalnız kullanılır. Hayya alaynen kullanılır. Manası aynıdır. Haydi, acele edin, koşun, gelin manasını. Burada emir fiil olduğundan dolayı mı nasbetti kendinden sonra gelenleri? Neyi nasbetti ki? Heyya bina. Neyi nasbetti? Bi hariceri, bi harficer. Na biz. Haydin bizimle beraber. Haydin gidelim. Manasına. Bir şey nasb İsim fiil denir buna. İsim fiil emir denir. Emir manası kasteden isim fiil. İsim fiiller. Ayrı bir konu. Çekimi şey var mı bunun? Yok. Yok mu? Vardır diyenler de var da. Başka... Kullanmadığını görmedik. Temarino, alıştırmalar, ecvanilesi letilatiyeti. Gelen soruları cevapla ki bu sorular parçayla ilgilidir. Maza yuridul ebna'u en yeşteru minessuhi. Oğullar çarşıdan neyi satın almak istiyorlar? Maza turidul benatu en yehudneli selma. Kızlar turid filinden sonra cem, fail açıkça zikredildiği için turit ne değil de turidu diye geldi. Ona dikkat edin. ma'da turidul benatu diye geldi. Fiilden sonra fail fay açıkça zikredildiği He. zaman M gülüyor. Gülüyor. Evet ona dikkat edin. Kızlar Selma için veya Selma'ya neyi götürmek istiyorlar? Neyi istemiyorlar ki? <gülüyor> <gülüyor> evet sahih mayeli gelen şeyleri sahihle doğrula. Burada da parçaya aykırı bir kısım ifadeler var. Onları parçaya uygun hale getirecek şekilde yanlış ifadeleri kaldıracağız. Bunun yerine doğru ifadeyi yazacağız. Aminetu <tü> bintu hamidin Amine hamidin kızıdır. Turidu aminetu tezura ukteha Amine kız kardeşini ziyaret etmek istiyor. قَالَ حَامِدٌ لِزَوْجَتِهِ اِغْصِلِي esvede. لِيَ Hamid hanımına dedi ki siyah mendilimi yıka يُرِيدُ الْاَبْنَاءُ اَنْ يَذْهَبُوا اِلَى السُوقِ قَبْلَ السَّلَاةِ Oğullar yani Hamid'in oğulları kastederek oğullar e, namazdan önce çarşıya gitmeyi istiyorlar Era de zümleau ve binai en yezhebu ila xati jetil çe hadiqtil Oğullar, daha doğrusu, oğulların arkadaşları, okul arkadaşları, hayvanat bahçesine gitmek istediler. Yürüdü Hamidun en yezhebe ile müstesvam meazevjetihi. Hamid ...zevcesiyle beraber hastaneye gitmeyi istiyor. Şurayı da okuyalım, buraya da hazırlık yapalım. Yetişleri bulundur mu? Nasıl? Yetiştiremezler ya. Çalışan arkadaşlar yetiştiremezler. La yumkünün En... En... ...nek Tamamlamamız. Ben diyorum değil mi? Sen demiyorum. Sen de mi? Tamam. Yez'elü müderrisu küllen minet tullabi hâle suale. Öğretmen, öğrencilerin hepsine bu suali soruyu sorar. Ma yuridu hâulâ'yı tullabu? Bu öğrenciler ne istiyor? Ve yecibü talibu ve yekûlü. Öğrenci cevap verir ve der ki Hâulâ ne en Muhtaren minel cümleli atyeti gelen cümleleri seçerek onlar şöyle yapmak istiyorlar. Der o yapmak istediklerde aşağıdaki cümleler. Bunları kullanın. Defterinize yazmanıza gerek yok ama üzerinde çalışın mutlaka. Yani yes hebu ne ilelmel abi. Onlar oyun alanına gitmek istiyorlar. Diyeceksiniz. Yes kunu nefi mehajiy camiyati. Üniversitenin pansiyonunda kalmak istiyorlar. Yeclisune fissaf fil evveli. Birin safta oturmak istiyorlar. Yerci'une ilel mehaci ibadil hısset-i saniyeti. ikinci aradan, ikinci kısımdan sonra, ikinci teneffüsten sonra pansiyona dönmek istiyorlar. Yeftahûne'l nevafide Pencereleri, camları açmak istiyorlar. Ye'kudûne hâdihil mecellete ila buyûthihim. Bu dergiyi evlerine götürmek istiyorlar. Yağsilun <gülüyor> evcüğü hem yüzeyini yıkamak istiyorlar. Ya dribuunen ya dribuuneni bana vurmak istiyorlar. Yakraunel <gülüyor> Kur'anı Kur'an okmak istiyorlar. Yed kuluunel mektebete tuvanye girmek istiyorlar. Ya goluun elke şeyen sana bir şey söylemek istiyorlar. Yes eluunel sualen sana bir soru sormak istiyorlar. Yed <gülüyor> kuluunel yemek istiyorlar. Yes tabuunel kahvete Kahve içmek istiyorlar ve yazuruna ve yazuruna el müdira, müdürü ziyaret etmek istiyorlar. Burayı nasıl çalışalım dedim hocam? Burayı cümleleri kurarak çalışalım. Yazmak istiyorsanız. Ha ulai en. Ora sabit. Ha ulai en. Bunlar bir şey yapmak istiyorlar. Son ek kısmı, en'den sonraki kısmını çalışacağız. Şu diye dersek olmaz. Niye? Çünkü en var orada kullandığımız. En ne yapardı? Nasb ederdi. Değil mi? O zaman ne yapacak o cümleyi? Nasb edecekler. Yani ref alametini katması gerekir. En azından değil mi? En yes, en yes hebu ile abi diyeceğiz. Ona dikkat edeceğiz. Zaten ders kısa oldu. Şöyle yapalım. Siz bunların hepsini deftere yazın. bu cümlelerin hepsini en kısmını sabit diğerlerini devam edecek şekilde defterimize yazalım şimdi. Allah kolay Allah